Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Mahir Ilgaz beraberiz. Her zaman olduğu gibi. Şimdi bu Seyfettin de öncelikle bu Nabucco hattıyla ilgili açıklamalar yapıldı anlaşılan basına da. Evet. Doğalgaz ve petrol boru hattı mı bu? Um, Doğal... Nabukko... Evet Nabuco biliyorsunuz bir doğalgaz boru hattı amacı da epey yıllardır aslında konuşuluyor son aylarda pek söze edilmiyordu ama bir ara çok konuşuldu üzerinde çünkü bunun hem işte Türkiye'nin büyük bir Türkiye stratejik şey kazandıracağı konum kazandıracağı daha doğrusu bu konumuna büyük katkı yapacağı işte Rusları baypas edeceği vesaire Avrupa için de çok önemli olduğu, dolayısıyla Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştıracağı, Avrupa Birliği, üyeliği açısından da önemli olduğu vesaire Yaralar çok konuşuldu. Bence biraz da abartıldı. Sonra unutulmaya yüz tuttu. Fakat dün ben de Kayseri'deydim bu imza töreninde. Tam olarak proje destek anlaşması deniliyor dün yapılan anlaşmaya. Bunun için... İşte altı ülkenin gaz şirketleri, daha doğrusu enerji şirketleri bu projenin ortakları. Türkiye'den BOTAŞ var, diğer ülkelerden Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Avusturya ve Almanya'da şirketler var. Bunların bir bölümü milli şirket, BOTAŞ gibi. Fakat tabii bu özel bir sonuçta proje ve para kazanmak için yapılıyor ama enerji çok stratejik tabii bir madde. Avrupa'nın enerji ihtiyacı ve Rusya'ya bağımlılığı tabii önemli bir sorun. Bunun olabildiğince hafifletilmesi isteniyor. Yani bu açılardan bakıldığı zaman da son derece siyasi tabii bir proje. Uluslararası ilişkileri çok yakından ilgilendiriyor. Bu bakımdan hükümetler de devredeler. Onun için bakanlar da vardı. Avusturya'dan Enerji Bakanı vardı. Avrupa Birliği Komiseri vardı, Enerji Komiseri, Brüksel'den, Komisyon'dan. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de işte bu dünya enerji konularıyla ilgili şey vardı veya saray daha doğrusu Washington temsilcisi vardı. Şunu söylemek mümkün bir kere birkaç noktayı açıklığa kavuşturmak lazım. Şimdi bu, gaz, bu başlangıçta bu proje Azerbaycan gazıyla çünkü Hazar Denizi'nde Şah Şah... Ee, şah, diyeceğim, geliyor. Ee, de şah Deniz Şah Deniz, <gülüyor> şah, Deniz, evet. şah, Deniz e, diye, şah Deniz 2 diye yeni bir alanda e, sahada e, çok büyük miktarda doğal gaz keşfedildi. Normalde e, bu Nabuko'nun e, borularını dolduracak olan gaz da buydu. Bir de Türkmenistan'da gaz vermesi söz konusuydu. Hazar Denizi'ni geçecek bir e, boru hattıyla. E, proje böyle başladı. Fakat sonra e, tam olarak bu, Güvence verilmedi. Yani Azerbaycan bu şeye, boru hattına gaz vereceğine dair bir taahhütte bulunmadı. Bunu sürekli geciktirdi. Sanıyorum siyasi münazalar var ve bu arada Rusya da devreye girdi ve Azerbaycan'a sen o gazı şey, Nabucu'ya değil bize ver biz Avrupa'ya götürelim dedi uzun lafın kısası. Yani Rusya'nın da oradaki tabi amacı hakikaten tam bir arz tekeli oluşturmak Avrupa'ya yönelik ve... Tabii güç dengelerini de bu şekilde lehine kullanmak. Şimdi o noktadayız. Yani Azerbaycan'la biliyorsun protokol, Ermenistan'la ilgili protokolla yaşanan büyük şeyi, çekişmeyi falan. Sanıyorum bütün bunlar da perde arkasında var ve hala tam olarak Azerbaycan taahhüt etmiş değil. Fakat o arada başka bir gelişme oldu. Irak'taki Doğalgaz sahaları arttı, yeni keşifler ve öyle anlaşıldı ki aslında Irak'ta da bir 15 milyar metreküp doğalgaz fazlası olabilecek. Şimdi bunu tabii satmak zorunda ve satabileceği tek yer Avrupa tabii Irak'ın çevresindekilere gaz satacak hali yok ve bunun güzergahı da elbette Türkiye olmak zorunda. Dolayısıyla hemen Nabukoyla bir bağlantı oluştu. Bu arada Nabukon'un 31 milyar metreküp kapasitesi var öyle düşünülüyor. Bunun demek ki yarısı aslında Irak gazıyla doldurulabilecek. Bu tabii çok önemli bir gelişmeydi. Hem Nabukon'un elini güçlendiriyor Azerbaycan'a karşı. Ama burada çok önemli bir pürüz vardı. Türkiye'nin Kuzey Irak'la olan şeyi ilişkileri fakat son dönemde biliyorsunuz bu aşıldı. Yani aşıldı, artık evet. bu hükümet Kuzey Irak'taki işte otonom Kürdistan hükümetini tanıyor. Oradaki e, oluşuma adını koydu. Elçilik e, şey konsolosluk açıldı. Çok yoğun ticari ilişkiler gelişiyor. Şimdi o noktadayız. Dün bakana sorduk tabii bir e, işte basın toplantısı, kahvaltı basın toplantısı karışımı gazetecilerle bir şey yaptı, söyleşi yaptı. Yani en önemli soru tabii Irak ve Azerbaycan yani bu boru hattı yapılacak da nasıl doldurulacak taahhütler ne alemde? O da dedi ki bu ikinci yarıda ama bunu sonra Avusturyalı Bakan da konfirme etti. Bu yılın ikinci yarısında artık bunların netleşmesi bekleniyor yani Azerbaycan'dan da. Yani tabii olumlu bekliyorlar ama eğer olmazsa ne olacak o zaman ertelenecek dedi yani bu. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, bu önemli proje Nabucco ertelenebilir de şu an garantisi yok yapılabileceğine dair. Bu arada tabii maliyet arttı Irak'a da bir hat çekileceği için. bu Maliyet karşılanabilecek mi, fizibilite ne olacak o sorunlarda var. Ama yani dünkü anlaşmada gösterdi ki burada bir, bir kere hükümetlerin bu altı, Hükümetin ortak bir iradesi var, destekliyor. Özel şirketler kararlı ve hemen hemen tüm teknik ve ticari hukuki e, sorunları e, çözmüş durumdalar. Yani dünkü anlaşma zaten buna dair. Bu e, imzalanan anlaşma e, tam olarak neyi içerdi? Şeyi içeriyor, mesela ne bileyim ben işte bu, bu, bu boru hattı kaç yıl sonra sökülecek, nasıl sökülecek, bunun güvenliği nasıl temin edilecek, i̇şte bir takım ticari hususlar var. Böyle 40 tane madde var ayrıntılı, i̇şte sorumlulukları ne olacak, her bir ülkenin o ülkeden geçiyor, bunun üzerinden buradan geçecek gazı ayrıca satabilirler mi, ne kadarını satabilirler, hani kendileri kullanması falan. Yani işin tamamen dediğim gibi teknik ve ticari boyutunu ilgilendiren, çünkü başlamadan önce tabii bu konular üzerinde bir anlaşma lazım. Yani ben açıkçası bu yapıldı bunlar zannediyordum. Ama evet ama demek ben, ki tam, yani genel medyadaki ben de tam onu söyleyecektim. Yani evet. medyadaki genel esen daha çok yakın bir zaman öncesine kadar bu iş oldu bitti ve çok büyük Türkiye'yi kanatlandırıp uçuracak Aa, projelerden yani biri olarak da, sunuluyordu. Evet Ömer haklısın yani oraya da gelelim. Yani bir bir kere o kadar da hazır değilmiş tamam dün önemli bir aşama kaydedildi bunu kabul edebiliriz fakat bir kere yani rakamlar ben de çok öyle o kadar üstünde durmamıştım ama dün tabii rakamlara daha yakından baktım bir kere aşağı yukarı bu 2030'larda Avrupa'nın tabii ki giderek büyüyen bir doğalgaz ihtiyaç var Avrupa'nın yani hem kendi üretimi düşüyor hem de tabii tüketim artacağı için talep artacağı için e, ithal etmesi gereken gaz miktarı muazzam artıyor. O rakamı dikkate aldığınızda ki bu 600 milyar metreküp'e yakın, bunun da kapasitesi 30 milyar metreküp. Yani %6-7 gibi e, Avrupa'nın e, ithalatını karşılayacak. Daha olaçsıyla bu kadar da e, kritik değil belki ama bazı ülkeler için kritik. Yani örneğin Avusturya için, kısmen Almanya için, işte Macaristan, Romanya için kritik tabii. Ama öte yandan Türkiye bundan ne kazanacak? Vallahi geçiş ücreti alacak. Yani öyle ben çok da büyük bir stratejik şey kazandıracağını, ek bir güç kazandıracağını, ek bir koz kazandıracağını Türkiye'ye doğrusu sanmıyorum. Yani öyle görmüyorum bunun ayrıntılarına bakıldığında. Ama şurası bir gerçek. Her şeye rağmen tabii Rusya'ya alternatif, Rusya'nın tek elini kısmen de olsa kıran bir proje o bakımdan önemli. Yani küçümsememek lazım ama abartmamak da gerekiyor. Evet. Peki e, bakana aynı zamanda şey soruları da e, yöneltilme fırsatı olabilirdi mi? Bu diğer enerjiyle ilgili mesela nükleer e, tesislerin Tabii, yapılması. Tabii yönel, yöneltmez olur mu? <gülüyor> 2071 gibi bir Evet. Tuaf rakam telaffuzu yani Türkiye dünyada ilk defa ben böyle bir şey duyuyorum yapılmamış bir şeyin kapatılma tarihinin açıklanmasını. Evet <gülüyor> e, yöneltildi tabi hatta e, Nabuko kadar e, uzun konuşuldu diyebilirim e, nükleer konusu burada tabi kritik e, bence tartışma referandumla ilgiliydi çünkü diğer ayrıntılar biliniyor yani iş, ne diyor Sayın Bakan. İşte bu teknoloji herkes şey yaptı ondan sonra kullanmaya devam edecekler. Evet kapatıyorlar ama 40 yıl şeye ömrünü doldurmuş olanları kapatıyorlar. Ya, Almanya hariç tabii o tübü kapatmaya karar verdi. Biz de buna karşı değiliz tabii ki kapatılmalı. Ama herkesin devam ettireceği bir şeyi teknolojiyi diyelim kullanmaya devam edeceği bir teknolojiyi biz neden Kullanmayalım. Ayrıca ha, işte bunu referanduma peki götürelim işte dendiğinde de neden götürelim? Çünkü e, bunu işte muhalefet partileri de destekliyor CHP'de, MHP'de. Şimdi MHP baştan destekliyordu ama benim gördüğüm kadarıyla e, Kılıçdaroğlu çark etti bundan biraz. E, evet, yani Akkuyu olmaz diyor, akku başka yerde olur mu diyor onu tam anlamadım ama sen daha iyi biliyorsun yok, takip bu, ediyorsun biz bu de kamuoyu. onu anlamakta biraz güçlük çektik ama ak da e, olmaz lafını telaffuz ettiğini biliyoruz o evet. civarda konuştuğunuz. Onu da. etti. Dolayısıyla gerek yok diyor. Ee, halbuki biliyoruz ki kamuoyu anketleri yani benim en azından takip edebildiğim kadarıyla böyle %40 küsur a %40 küsur e, evet ve hayır var birbirine çok yakın. İşte tabii arada da bir %10-%15 kadar karar, mi? Ee, kararsız var ya da fikri yok var. Son Greenpeace'in yaptığı Onu da araştırmalar ama ne bileyim, çok daha yüksek tabii. Tabii ama işte Greenpeace bilemiyorum tam ne kadar objektif yaptı. Yani bu konuda daha nötr benim bildiğim son anket Metropol'de mi vardı? Nerede şimdi tam hatırlamıyorum. Evet. Böyle 40 küsura 40 küsur gibi biraz dengeli bir durum vardı. Yani burada tabii referandumdan kesinlikle kaçınmak istiyor hükümet yani dün benim bir kez daha anladığım yani bunu hiç referanduma götürmeye niyeti yok. Tabii bu eğer bastırılırsa e, kamuoyu tarafından işte muhalefet partileri de hani MHP'ni sanmıyorum katılacağına ama Cumhuriyet Halk Partisi ne bileyim ben pozisyonunu netleştirip de ısrarcı olursa e, tabii e, belki götürmek zorunda kalabilir ama unutmayalım yani 12 Haziran'dan sonra bir kere en büyük tartışma yeni anayasa olacak. Bu arada bu nükleer e, olayı da biraz tabii e, ertelenecek. Evet yani e, bütün gelen e, biraz önce senin e, Nabucco projesiyle ilgili olarak söylediğin e, şeyin yani hazırlıkların e, hazırlıksızlığı ortaya koyan durumlar da ortaya çıkıyor. Bu evet. nükleer için büsbütün böyle olduğu da e, evet. Metin Münir'in e, milliyetteki yanıtı evet, çok çarpı, çarpıcıydı yani hiçbir evet. şey bu konuda herhangi bir ayrıntının düşünülmemiş hatta yani ne insan gücü ne de teknik veri bilgi olarak da hiçbir hazırlığa sahip olmadığı ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla çok tuhaf yani. Bu arada evet. Greenpeace'in e, anketi nükleer konusunda e, AVG araştırma şirketi yapmış. Onu da öyle mi? Düşelim. Evet. evet. Yani o da güvenilir bir şirket. Bunun tartışılmaya Neydi devam etmesi lazım. Evet. Açıkçası ben Türkiye'de e, insanların bunu yani çoğunluğun evet diyeceğini düşünüyordum. E, çünkü bizim insanımız şey bir sever yani güç, yeni teknolojiyi, kalkınma, elektrik falan. E, burada demek ki Fukushima e, belki değil yani hiç kuşkusuz Fukushima bence önemli bir rol oynadı. E, yani e, Fukushima tabii e... Ee, akıl almaz boyutlarda ve ne kadar büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünü e, bütün bu Japonya zaten e, genellikle şeffaflık konusunda ilk e, ona giren <gülüyor> ülkelerden biri sayılmaz Japon yönetimleri ama burada daha geçenlerde bütün bilgileri gizlediklerini evvelki gün açıkladılar. Yani daha ilk günden beri en az iki katı daha büyük radyasyon. Evet, tahribatı okudum, olduğunu yani. yeni açıkladılar şimdi bugünkü bir haberde mesela BBC'den Fukushima'dan getireceği şeylerin tahribatın dersleri diyorlar onlara tırnak içinde 10 evet. yılda ancak kavranabileceği ortaya çıkmış yani bundan başlayarak 10 yıl sonra evet, aslında yani insanlık bu teknolojiye tam olarak hakim değil bence bu çıkıyor ortaya ne kadar gelişmiş olursa olsun işte bilim, teknik vesaire bu nükleer konusunda son tahlilde tam olarak kontrol edemiyorlar. Yani kazaları bir engelleyemiyorlar hani çok yüksek bir olasılıkla ya da işte mutlak olarak. Ama kazanın sonuçlarını da anlamakta kontrol etmekte çok zorlanıyorlar. Yani bu vahim tabii. Evet belki buna bir de ufak bir detay olarak Türkiye'nin Anadolu'nun özellikle dünyadaki en depreme yatkın aktif hayatlarının baştan başa bulunduğu yerlerden en önemli yerlerden biri olduğunu da eklemek lazım. Kesinlikle. Evet peki çok teşekkürler. Soru Süremiz doldu mu? Yani bu de, de, de, devam edelim mi? Yani ben devam edebilirim. Başka tamam, memnuniyete tabi tabii tabii. Çok, başka çok... konular da var. Evet, yani tabii. Sırf enerjiden ibaret değil. Bir kere artık seçim geldi. işte nihayet çok şükür bu şey kampanyadan yorucu ve evet, <gülüyor> gerilimli evet. kampanyadan kurtuluyoruz. 12 Haziran'da, pazar günü. Ondan sonra tabii ekonominin çok önemli bir gündemi var. iktisatçılar bunu tuttu. Sürekli tartışıyorlar bir süredir, ama şeyin hükümetin tabi seçimle çok fazlasıyla meşgul olduğu için pek üstünde durulmadı. Ama babacan son dönemde önemli bir takım çıkışlar yaptı. Hakikaten iki şeyin birden yapılması gerekiyor 12 Haziran'dan sonra ekonomide. Çünkü bu yapılması duvara toslayabilir ekonomi. Birincisi bir kere kamu harcamalarında fren şart. Çünkü bunun cari açığa da önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bunu söylüyor Babacan. Özellikle de düşen faizlerden ortaya çıkacak kaynağı kullanmayacaklarını söylüyor. Çok önemli bu aftan biliyorsun 50 milyar 3 yıl içinde bir gelir bekleniyor. Bu prim vesaire aflarından bunu gene borç düşürmek için yani faiz dışı fazla yaratmak için kullanacaklarını söylüyor. Ondan sonra bunları hep söylüyor. Ee, tabii inşallah umarım başbakanı da ikna ediyordur bu konuda. Peki bu pardon bir şey soracağım arada. Ee, bu kamu harcamalarında e, kısıtlama, frenlemeye gitmek e, gerekli derken e, bu başbakanın sadece son zamanlarda açıkladığı bütün bu yeni e, projeler Büyükçe bir bölümü de kamu harcamaları kapsamına girmiyor mu? işte? Giriyor, 3. Giriyor ama İstanbul tabii burada gibi. çok bir netlik de yok. Yani bunu bir mesela yap işlet devret modeliyle mi yapılacak bunlar? Nasıl yapılacak? Açıkçası bilmiyoruz. Evet bir Aa, netlik biraz, de yok. Yani biraz fantastik projeler. Ee, tabii ki haklısın ama yani bir taraftan da böyle bir şeyde vaatler de var ve buna kadar hazine kaynakları üzerinde baskı oluşturacak bunu tam olarak şu anda kestiremiyoruz. Ama yapılması gereken en azından 13 Haziran'dan itibaren şeye fren harcamaları artı vergiye de yüklenme. Babacan onu da söyledi acımasız olacağız dedi. Ona göre dedi ayağınızı denk alın şimdiden hazırlıklı olun dedi. Yani vergi kast kastederek. Tabii bunları yapabilirlerse çok iyi. Çünkü bu cari açık o kadar yüksek bir şimdi işte, düzeye... Yani bu cari açığın en büyük en büyük zaaf noktasını olduğunu yıllardan beri daha önce Hasan Ersel de tabii. ısrarla üstünde duruyordu. Peki bu nasıl bir kırılma noktası getirebilir? Cari açığın nedir en büyük yani tabi Bunu aslında şeyde de yaşadık biz bunu daha önce Mayıs 2006'da. Evet. Ee, Ekim 2008'de de yaşadık ama orada o küresel kriz ve Lehman Brothers'ın işte iflasının tetiklediği bir şey oldu kırışık oldu hani o biraz dış dış şokta işin içindeydi ama 2006 Mayısında bu yaşandı yani ne oluyor bu ya artık bu Türk lirasının bu bu düzeyde kalması mümkün değil. Değer kaybeder kanısına kapılıyor şeyler artık bu kadar yeter kazandığımızı kazandık diyor yabancı yatırımcılar mı sıcak parayı ge evet. geri çekmeye başlıyorlar ya da durduruyorlar yani geri çekmek bile gerekmiyor yani yeniden yatırımları genişletmemeleri bile yeterli sahilde evet. ve borsada. E o zaman ne oluyor? Çok Tabii büyük bir az ve talep arasında dövizin dengesizlik ortaya çıkıyor ve Türk lirası hızla değer kaybediyor. Yani Çok kısa sürede böyle %20, %25, %30 değer kaybettiği zaman bu enflasyon beklentilerini de bozuyor. Bu sefer enflasyon artacak diye düşünmeye başlıyor firmalar, fiyat yapıcılar. E bu şeylere yansıyor, beklenti anketlerine. Bir, bir süre daha beklerseniz fiilen enflasyona yansıyor e buna merkez bankasının tabi tepkisiz kalması mümkün değil. O da faize abanıyor, e, faizleri arttırıyor. Şimdi bu, bu iki şok birden bir araya geldiğinde hem kuru şoku hem faiz şoku yatırımlar üzerinde çok olumsuz etki yapıyor. Kısmen e, dayanıklı tüketim malı konut talebi vesaire bunun üstünde de olumsuz etki yapıyor. E, sonuçta büyüme hızı çok şiddetle düşüyor. Yani eksiye bile dönebilir. Yani bir durgunluk tabi ortaya çıkartıyor. Yani cari açık riski denilen olay bu. Yani böyle bir süreci tetikleyebilir. Ekonomiyi durgunluğa götürecek bir süreci tetikleyebilir. E bu, bundan tabii hükümetin kaçınması lazım. Daha doğrusu eğer hakikaten böyle düşünüyorlarsa, bunun böyle olabileceğini, böyle bir risk olduğunu düşünüyorlarsa ki ben Sayın Babacan'ın düşündüğünden eminim yani. Biliyorum hem ki görüşmelerden biliyorum, hem iştipasına... Yansıyan demeçlerinden çok net bir şekilde anlaşılıyor ki ekonomi yönetimi bunun bilincinde ve önlemler almaya kararlı. Ama bilmediğimiz tabi seçim kampanyasında başbakan bu konulara hiç girmedi. Ee, ama umarım farkındadır ve destekliyordur babacanım. Sürpriz olabilir şey, yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani ekonomiden sorumlu bakanla başbakan <gülüyor> arasında tam bir... Haberleşme iletişim sorunu olabilir belki. Olabilir. Olabilir. Çünkü mali kuralda bunu yaşadık. Yani bunu evet, evet. dinleyicilere hatırlatmak isterim. Hı. Babacan çok şey etmişti. Çok arkasındaydı. Adeta onun şahsi şey haline gelmişti. Bu projesi Pestiş haline. Mali ya. kural tabii önemli bir reformdu. Ve son dakikada başbakan desteğini çekti. Ve biliyorsunuz uzun süre babacan ortalığa çıkmadı. Yani dedi bir türlü hazmedemedi. Neyse sonra yavaş yavaş tekrar devreye girdi ama sonuçta mali kuralda rafa gitti yani. Evet. Yani benzeri bir sürprizle de karşılaşmamız sarar mümkün. Ben tabii e, ileriki programlarda e, belki bu sürekli olarak büyümenin mümkün olup olmayacağını yani genel e, yalnız ekoloji ve çevre açısından değil bunun e, sürdürülebilir bir şey olup olmayacağı konusunda da belki biraz tartışma fırsatı buluruz diye. Tabii, tabii, memnuniyetle. Peki, gelecek ama. hafta zaten e, seçimler artık geçmiş. Şu gelecek hafta değil de bir sonraki hafta değil mi? Evet. Tekrar e, görüşeceğiz. Ge o zaman göreceğiz bakalım yani hakikaten e, kampanya bitti. <gülüyor> şimdi, şimdi ne yapıyoruz ekonomide? <gülüyor> evet, şıplar, gerçekler önümüzde kalmış olacak o zaman. Evet. Peki, çok teşekkürler. İyi yayınlar, hoşça kalın. Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat. Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.